والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسري أمري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّم۪يُّ الْعَل۪يمِ Değerli müminler, geçen haftadan kalma olan tevbe ve insan hakkındaki sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta bir girizgah olarak bazı şeyleri nakletmiş idik. Bu hafta daha çok hadislerle, ayetlerle konumuza bir genişlik, bir açıklık getireceğiz. Allah bizleri de sizleri de muvaffak eylesin. Her, tür, her türlü şerden de muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Nur Suresi 31. ayet-i kerimede وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ tuflihun." Ey müminler! Hep birlikte Allah'a dönün. Allah'a tövbe edin. Belki bu tövbeniz sayesinde belki bu bu istiğfarınız, nedametiniz sayesinde sizleri Allah bağışlar da sizler de bu şekilde kurtulanlardan olursunuz buyuruyor. Demek ki kurtulanlardan olabilmek için hatalardan nedamet göstermek, pişmanlık göstermek, Allah'a rücu edip, Allah'a dönüp Tevbe etmek, günahlarımızı itiraf edip ondan bağışlanmamızı dilemek elzemdir değerli müminler. Yüce Rabbimiz Hucurat Suresi 11. ayet-i kerimede وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim tevbe etmez ise o, onlar... Zalimlerin Ta kendileridirler Yani Nefislerine zulmetmişlerdir Allah'a zulüm yapmaları Mümkün değil Tövbe etmeyenler Nefislerine zulmederler Çünkü Tövbe edilmeyen Günah Af edilmeyen günahtır Tövbe edilmeden Allah'ın huzuruna çıkılan günahtır. Bu günah insanı pişman edecektir. İnsanı cehennem narına, ateşine sürükleyebilecektir. Bu şekilde kişi kendi nefsine zulmetmiş olur. Kendi canını tehlikeye atmış olur. Kendi nefsini tehlikeye atmış olur. Kendi kendini azabın içerisine atmış olur. Bu da onun kendisine zulmetmesidir. Ve nefsinin zalimi olmasıdır. Değerli kardeşlerim, Başka bir ayet-i Yüce Rabbimiz, "Ya اَيُّهَا amenu آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً Ey iman edenler, nasuh bir tövbe ile Allah'a dönün. Ey iman edenler, samimi, azimli, gayretli, tertemiz bir tövbe ile Allah'a tövbe edin, Allah'a dönün. Umulur ki bu pişmanlığınız sayesinde bu nedametiniz, bu tövbeniz vesilesiyle, sebebiyle Allah sizin günahlarınızı bağışlar, günahlarınızı örter, bütün kötülüklerinizi örter, hatalarınızı örter. وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي min تَحْتِهَا enhar Günahlarınızı örtmek suretiyle, günahlarınızı sevaba çevirmek suretiyle sizi içlerinden, altlarından, alt kısımlarından ırmaklar akan, nehirler akan cennetlere sokar. Hangi gün ki bu mükafatla sizi mükafatlandırır işte ona da cevaben ilerleyen bölümde yüce Rabbimiz "Yevme la yuhzillahu'n-nebiyye ve'l-lezine amenu" O gün ki Allah peygamberini ve ona iman edenlerin edenleri rezil rüsvay etmeyeceği gündür. Yani bunun haricinde herkes rezil ve rüzvay olacaktır. Pişmanlık, nedamet ateşi içerisinde yanıp tutuşacaktır. Kendi nefsinin zalimi olması hasebiyle kendi nefsini kınayacaktır. Kendi kendini azarlayacaktır. Kendi kendine ayıflanacaktır, kendi kendine pişmanlık gösterecektir ve başını dövecektir, başını yonacaktır. O gün Allah'ın Resulü ve O'na iman edenler ve imanını samimi olarak Allah'a sunanlar, iman ettiği gerçekleri samimi olarak amel sahasına dökenler hariç bütün insanlar nedamet içerisinde, pişmanlık içerisinde olacaklardır. O gün insanların sadece ve sadece kurtuluşa ihtiyacı vardır. O gün insanların sadece ve sadece cennette müjdelenmeye ihtiyaçları vardır. Böyle bir günde, böyle bir anda bütün değerli şeylerin cennet beklentisi, af edilmek, cehennem narından korunmak olduğu bir anda Allah peygamberini ve ona iman edenleri kurtaracak, onları rezil ve rüsvay etmeyecek ama bunun haricinde herkes orada rezil ve rüsvay olacaktır, kendini kınıyacaktır. İşte en değerli şeyin cennetten müjdelenmek olduğu, en değerli şeyin cehennem narından kurtulmak olduğu o mahşer gününde kurtulabilmek için iman etmek ve imanı amel sahasına dökmek ve yapılmış olan günahlar karşısında tövbe etmek, nedamet göstermek. Allah'a dönmek ve ondan af dilemek en önemli icraatlar, işler arasında olacaktır değerli kardeşlerim. Evet. Yüce Rabbimiz Furkan Suresinde müminlerin evsafını, vasıflarını nasıl amel edeceklerini, nasıl ve göstereceklerini bizlere anlatıyor. Bakınız Furkan suresi 68 ve 71. ayetler arasında yüce Rabbimiz neler söylüyor? Hep beraber bakalım. "Vellezine la yed'un ilahen O müminler ki Allah'ın yanında başka ilahlara asla ve asla çağırmazlar. Başka ilahlara yalvarmazlar Allah'tan gayrı başka ilahlara sığınmazlar Allah'tan gayrı ilahlar edinerek Onlardan herhangi bir imdat Herhangi bir yardım Herhangi bir hayır beklemezler Allah'ın işini Allah'a bırakırlar Allah'a ait olan işleri Kullarda görmezler Allah'a ait olan sıfatları Özellikleri onun yaratmış olduğu herhangi bir nesnede, canlı veya cansız olsun herhangi bir nesnede görmezler. Allah'ın vasfını, Allah'ın hakkını Allah'a teslim ederler. Allah'ın hakkı olan efsafı, Allah'ın hakkı olan özellikleri, Allah'ın hakkı olan fiiliyatı, Allah'ın hakkı olan işleri sadece Allah'a teslim ederler. Başkasına onun yaratmış olduğu şeylere teslim etmezler. Allah'ın razık olma sıfatını yani rızık verme sıfatını Allah'tan gayrısında görmezler. Allah'ın duaları eşitip dualara cevap verme özelliğini Allah'tan gayrısında görmezler. Allah'ın yegane sığınılması gereken yegane hak, yegane hak ilah olduğu gerçeğini görüp bunu tatbik ederler, bunun dışında Allah'tan gayrı sığınılacak, imdat beklenecek, hayır beklenecek, kurtuluş beklenecek, nimet beklenecek, rızık beklenecek herhangi bir varlığın olduğuna inanmazlar. İşte değerli kardeşlerim bugün en büyük hatamız öteden beri insanlık var olaldan bu tarafa insanların düşmüş olduğu en büyük hata en büyük hatamız Allah'ın yanında ona eş değer veya ona yakın bir takım ilahlar edinmek. Bu edinilen ilahların adları illaki de Rab ilah olarak geçmiyor. Böyle söylemiyoruz. Ancak adı Beşer adı, insan adı olabiliyor. Bazen bir kaya, bazen bir güneş, bazen bir ay, bazen bir put, bazen cansız bir varlık, bazen canlı bir varlık oluyor. Bazen bir hayvan oluyor, bazen bir insan oluyor. İnsan maalesef unutkanlığı ve cehaleti. Sebebiyle Allah'ın yaratmış olduğu... Zayıf varlıkları Allah'ın değerine eş, Allah'ın özelliklerine eş, Allah'ın sıfatlarına eş, değerde bir varlık olarak görmeye başladığı andan itibaren Allah'ın yanında başka ilahlar edilmiş olur. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine, arkadaşlarına vaazı nasihat ederken onlara dedi ki Hristiyanlar ve Yahudiler din adamlarını, hahamlarını, papazlarını Allah'tan gayrı ilahlar edindiler dedi. Siz böyle yapmayın dedi. Siz peygamberinizi ve diğer peygamberleri aranızda olan salih insanları asla abartmayın. Onların beşer üstü bir sıfata sahip olduğunu asla düşünmeyin. Dininizin emirlerini koyma yetkisini onlarda görmeyin. Hayrı ve şerri onlarda görmeyin. Onların ölümsüz ebedi varlıklar olduğunu düşünmeyin. Hristiyanlar ve Yahudiler, sizden önce yaşayan milletler bu hataya düştüler deyince aralarında ehli kitap olan bir Hristiyan, Peygamberimizi dinleyen bir Hristiyan vardı. Dedi ki, ya Muhammed biz asla Hristiyanlar olarak papazlarımızı, din adamlarımızı, hahamlarımızı Allah'tan gayrı ilahlar olarak görmedik. Sen bunu nereden söylüyorsun dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben dedi ki onlar size bir şeyi helal diyorlardı da siz helal görüyordunuz değil mi? Evet dedi. Onlar size bir şeyi haram görüyorlardı da siz onu haram kılıyordunuz değil mi? dedi. Evet diye cevap verdi bu Hristiyan. İşte dedi bu sizin onlara ibadetinizdir. İşte bu durum onları Allah'tan gayrı ilahlar edinmenizdir. Bu durum kanun koyucu, hüküm koyucu, helal ve haramları belirtici olarak Allah'ı unutup onları görmenizdir. Dolayısıyla bu sizin onlara ibadetinizdir. Dolayısıyla bu sizin onları Allah'tan gayrı ilahlar olarak görmenizdir diye şeklinde cevap verdi demek ki bu konuya dikkat etmek lazım yüce Rabbimizi kıskanmamız lazım yüce Rabbimizi nasıl kıskanabiliriz diyeceğiz ki benim Rabbim tektir birdir eşi benzeri yoktur her şeye kadirdir o yüceler yücesidir o doğmamıştır Doğrulmamıştır. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şeyin ona ihtiyacı vardır. İlk de odur, son da odur. Yegane yaratıcı odur. Yegane rızık verici odur. Hayır, hayrı veren odur. Şerden saklayan odur. Yegane hüküm verici odur. Yegane cezalandırıcı odur. Yegane mükafatlandırıcı odur. Diriten de odur dirilten de O'dur, öldüren de O'dur, haşredecek, yeniden diriltecek, hesaba çekecek olan da O'dur, o maliki Yevmit dindir, o din gününün sahibidir, o hesap gününün sahibidir, o mutlu olacaklarla, mutsuz olacakları ayırt edendir, o cennette sonsuza dek, mutlu olacaklarla, cehennemde sonsuza dek, azap görecekleri ...ayırt edendir... ...haklıyla, haksızı... ...yegane ayırt edendir... ...bu konuda hükmü koyan... ...odur, son sözü söyleyen... ...odur, bütün... ...doğrular ondadır... ...bütün doğrular ondadır... ...o... ...sözünde, emrinde hikmet... sahibidir. ...onun üzerinde başka bir varlık... ...yoktur, onun sözünün... ...üzerinde söz olmaz... Onun hükmünün üzerine hüküm konmaz. Onun beğenip vaz etmiş olduğu hükümlerin beğenilmemesi, bir tarafa atılması, bırakılması asla bir mümin için söz konusu olmaz diyecektir. Bir mümin böyle demelidir. İşte bunu derse Yüce Rabbini kıskanmış olur. Yani ne demek kıskanmak? Onu... Bir takım yalancı ilahlarla adının bir yere karışması eş değerde görülmesini asla kabul etmemek demektir kıskanmak. Onun gücüne benzer güç yok demektir kıskanmak. Onun eşine benzer bir eş yok demektir kıskanmak. Onun eşi yoktur haşa. Hayrı Ondan bilmektir sadece kıskanmak Rızkı ondan bilmektir kıskanmak Birileri çıkıp da dediği zaman Allah yaratıyor değil mi? Evet yaratıyor Bak ben de yaratıyorum Derse bir beşer Hadi oradan Sen nasıl olur da Benim Rabbim gibi yarat, yaratıcı olduğunu iddia edersin Sen ne alçak bir herifsin Ne akılsız bir insansın Demek kıskanmaktır Allah'ı. Kıskanıyorsun. Çünkü Allah'ın şanını yere bırakmıyorsun. Birilerinin Allah'a küfretmesine asla haşa müsaade etmiyorsun. Birilerinin Allah'ın kanunlarını kötülemesine asla müsaade etmiyorsun. İşte bu Allah'ı kıskanmaktır. Bu dini kıskanmaktır. Bu Kur'an'ı kıskanmaktır. Bunu yapmamız lazım ama yapmıyoruz. Birileri çıkıyor diyor ki Allah'ın kanunları o kadar da müthiş değil. Dünyada insanlara mutluluk vermekten uzak ama biz o kanunları koyduğumuz zaman insanlar daha mutlu olacak. İnsanlar hayattan daha fazla zevk alacaklar. Biz o kanları koyduğumuz zaman dünya üzerinde savaşlar olmayacak, kardeşlik olacak. Biz o kanları koyduğumuz zaman dünya üzerinde elem, keder, sıkıntı olmayacak diyor bazı insanlar. Bazı şeytanın avukatları, bazı cahiller biz de ağzına şöylece bakıyoruz. Acaba bu ne diyor? Acaba bu doğru mu söylüyor diye bakıyoruz. Halbuki bir müminin tepkisi bu olmamalı. Mümin Rabbini kıskanmalı. Sen ne diyorsun? Benim Rabbimin üzerinde herhangi bir güç mü var? Onun sözünün haklılığının üzerinde herhangi bir haklılık mı olur? El-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh İslam en yücedir. Asla üstünlük, yücelik kabul etmez. Onun üzerinde herhangi bir üstünlük yoktur. Allah'ın hükmü en doğru, en yüce olan hükümdür. Sen ne diyorsun? Ya susarsın ya da sana karşı savaşırım seni düşman addederim seni Rabbimin düşmanı addederim seni şeytanın askeri addederim ve ben de Allah'ın askeri olarak dinimi Rabbimi sana karşı savunurum Rabbimi birileri tarafından kötülenmesine müsaade etmem işte Müslümanlığın kıskançlığı budur Rabbinin kıskançlığı budur ama biz bugün bunu yapmaktan biraz öteyiz bunu yapmaktan öteyiz. İleri geri konuşan çok. Kur'an'a dil uzatıyor. Peygambere dil uzatıyor. Sünnete dil uzatıyor. Ayetlere dil uzatıyor. Allah'a dil uzatıyor haşa ama susuyoruz. Ne yazarlar var, ne çizerler var, ne katı, kariz, katı bu efendim karikatür yapanlar var. Film yapanlar var, yönetmenler var, senaristler var vesaire. Bütün bunlara baktığınız zaman Burada Allah'ın dini, Allah'ın yüce makamı, Allah'ın yüce Kur'an'ı övülmüyor. Aşağılanıyor. Böyle bir durumda Müslüman, Müslümanlığını belli etmelidir. Müslüman, Müslümanlığını belli etmelidir. Müslüman dinini, Rabbini kıskandığını belli etmelidir. Değerli kardeşlerim, belli etmediği takdirde onun Müslümanlığı nereden belli olacak? Allah'ın ayetleriyle peygamberimizin sünnetiyle alay edildiği bir yerde bir Müslüman duramaz. Alenen Allah'ın emirlerinin çiğnendiği bir yerde bir Müslüman duramaz. Duramaz. Allah'ın emri çiğnendiği yerde ya o em o, yan o yanlışı inkar edersin, onu elinle düzeltmeye çalışırsın, gücün yetmezse dilinle düzeltmeye çalışırsın, gücün yetmezse oradan çekip gidersin, oradaki insanlara buğz edersin. من رآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَالْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ İçinizden kim? Peygamberimizin emridir. İçinizden kim? Bir kötü olay görürse, ona şahit olursa onu eliyle düzeltsin. وَمَنْ لَمْ يَسْطَدْيَهُ فَمَنْ لَمْ يَسْطَطِعْا فَبِلِسَانِهِ Eliyle düzeltmeye gücü yok. Buna muhtedir değil. Diliyle düzeltsin. femellem لَمْ يَسْطَطِعْا Diliyle düzeltmeye imkanı yok. Ne yapacak? Oradan uzaklaşacak. Diliyle düzelt, düzeltemiyorsa or, oradan uzaklaşacak. Oradaki insanlardan yani فَمَنْ لَمْ يَسْطَطِعْا فَبِقَلْبِهِ En azından uzaklaşacak. Onu kalbiyle düzeltecekten kasıt kalbinden o harama buğz edecek. O haramın o münker işin sahiplerine buğz edecek, oradan çekip gidecek. Protest ettiğini gösterecek değerli kardeşlerim. Allah'ın ayetleriyle alay edildiği bir yerde asla Müslüman duramaz. E kuntum bi ayati <gülüyor> llahi. ayet-i kerimeyi tam olarak hatırlayamadım. E kuntum bi ayatihi ve resulihi mi de hocam. Küntum istehze'un ayet kelimi kerimiyete tam olarak siz Allah'ın ayetleriyle Allah'ın resulüyle alay mı ediyordunuz? Kat <gülüyor> kefertum. Bu ayet bu alayınız durum vesilesiyle kafir oldunuz, inkar edici oldunuz. Evet. Öz özür dilemeyin. Özür dileme yeri değildir burası ahiret, mahşer. Orada Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın Resulüyle, Allah'ın emir ve yasaklarıyla alay edenler, onları beğenmeyenler, kafirler olarak Allah'ın huzuruna çıkacaklar ve cehennemi boylayacaklardır. Onlar için af yoktur, onlar için cennet yoktur, onlar için ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır değerli kardeşlerim. Öyleyse bir arkadaşımızı, bir yakınımızı, bir eşimizi, dostumuzu Allah'tan gayrısından niyazda bulunurken, Allah'tan gayrısından bir şey isterken görürsek uyaralım. Bu yaptığın yanlıştır. Yalvarışını yakarışını sadece Allah'a yapacaksın eğer sen yalvarışını yakarışını Allah'tan gayrısına yaparsan Allah'tan gayrı ilahlar edinmiş olursun bazı insanlar gidiyorlar kabirlere ey burada yatan mevta bana şunu ver bunu ver özellikle çocukları mesela yani zürriyeti olmayanlar gidiyorlar efendim falanca yatıra gidersen o yatırdan istersen o sana verir gidiyor. Ey burada yatan mevta bana zürriyet nasip et. Bu ne oldu şimdi? Allah'tan gayrısından yardım istedi. Allah'tan gayrısından yardım istediği zaman bu tabii ki şirk oldu. Oradaki yatan kişiyi Allah'ın yerine koymuş oldu. Sanki Allahu Teala Kendisinden istenmesi gereken, kendisine sığınılması gereken, kendisinden nimet ve rızık istenmesi gereken yegane Rab değilmişçesine gitti bir mezardan veya bir ağaçtan veya bir ne bileyim bir nesneden kutsal saydığı bir şeyden bir şey istedi Allah'tan istemesi gerekirken işte bu onu ilahlaştırdı demektir. Onu putlaştırdı demektir. Allah'ın hatırını kırdı demektir. Allah'ın emrini çiğnedi demektir. Allah'ın şanını düşük gördü demektir. Oradaki mahlukun şanını yüceltti demektir. Yüce Rabbimiz buyuruyor. Sizin Allah'tan gayrisinden Yardım istemiş olduğunuz şeyler Sizler gibi kullardır Onlar Kıyamete kadar Sizde size cevap verecek Değillerdir Onlar sizin Yalvarışınızı yakarışınızı Duyacak değillerdir Onlar sizin yakarışınızdan Yalvarışınızdan gafildirler Allah-u Teala bunları söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Açılalım bakalım. Hepsinde onlarca ayet kerime var. Bu manada. Bütün bunlar dururken bakıyorsunuz orada burada değerli kardeşlerim yatırlara gidilip bir şeyler isteniyor. Bunlar yanlıştır. Allah'tan istemek lazım. İstenecek yegane makam Allah'tır. Üniversite talebesi <gülüyor> üniversite imtihanına gelecek Urfa'da ise Balıklıgöl'e gidip Oradaki balıklar kalem uzatıyor. İstanbul'da ise Eyüp Sultan'a gidip parmaklıklara yapışıp yağ döküyor kabrin başında. Halbuki bu yanlıştır. Allah'tan isteyeceksin kabirden değil. Başarıyı veren Allah'tır. Bizi yaratan Allah'tır. Zihnimizi açacak olan Allah'tır. Hıfzımızı güçlendirecek olan Allah'tır. Aklımıza keskinlik Verecek olan Allah'tır. Zekamızı açacak olan Allah'tır. Neden bunları bilmiyoruz? Gidiyoruz da bir insandan. Efendim diyorlar ki biz direkt orada yatan kişiden istemiyoruz da onu aracı kılıyoruz. Ve bu da yanlıştır. Bu da yanlıştır. Bu da yanlıştır. Senin aracı kıldığın bir mevta. Mevtanın seni duyduğunu düşünüyorsun. Seni işittiğini düşünüyorsun. Onu aracı kılıyorsun. allah Teala aracı istemiyor. Ona ibadette, ona yalvarmada aracı istemiyor. Mekkeli müşrikler 365 tane puta tapıyordu. Diyorlardı ki, biz bu putlara bizi Allah'a yaklaştırmaları için tapıyoruz. Onlara saygıda bulunuyoruz. Onların önünde eğiliyoruz. Onların önünde secde yapıyoruz. Onların önünde ruku yapıyoruz. Onların önünde kurbanlar kesiyoruz. Onların hatırına hacılara su dağıtıyoruz gibi şeyler söylüyorlardı. İslam gelerek bütün bu aracı putları bu vesileleri ortadan kaldırdı. Yerle bir etti, yıktı. Peygamberimiz Mekke'nin fethinde bizzat kendi değneğiyle o putların kafasından tutup tutup çekti aşağı, Hepsini yıktı yere o ufak putların 365 tane put vardı. Onların, o müşrikler, Allah ile kendi aralarında bir aracı, bir vesile görüyorlardı. İslam bunu ortadan kaldırmak için gelmiştir. Hem sonra şöyle bir düşünelim. Yüce Rabbimiz, aracıyı sever mi? Sevmez. Kulunun direkt, Kendisiyle muhatap olmasını ister. Çünkü araya aracı girdiği zaman kul aracıyı kutsallaştırıyor. Allahu Teala kendisinden başka bir kulun, kendi elleriyle yaratmış olduğu bir kulun kutsallaştırılmasına rıza göstermez. Çünkü her türlü kutsallaştırma tehlikeli bir çığırın açılması demektir. İnsanları kusurlaştırdığımızda yavaş yavaş onların kaybı da bildiğini düşünürüz. İnsan üstü bir takım özelliklere haiz olduklarını düşünürüz. Onların kalbimizden geçeni bildiğini düşünürüz. Onların istediği her şeyin birden gerçekleştiğini düşünmeye başlarız ki bunlar bu özellikler bir kulda asla olmaz. Bütün kaybî ilimler Allah'a mahsustur. Bütün hayır, hayır Allah'a mahsustur. Cezalandırma Allah'a mahsustur. Eğer biz bunları kullarda görürsek değerli kardeşlerim, Allah'ı emekliye ayırmış oluyoruz, haşa. Yani yetiş ya filan diyorsun, Allah yok. Ya filan bana şunu ver diyorsun, Allah yok. Ya filan beni koru diyorsun bana şunu ver bunu ver Allah yine yok e senin kalbinde Allah yok ya Emekli ayrılmış sen bir insan bulmuşsun veya bir kabir bulmuşsun ona yönelmişsin yazık günah ya böyle insanlara çok üzülüyorum yazık günah o kabirde yatanın ne cenneti var ne cehennemi var o din gününün sahibi değil din günün sahibi Allah cezalandırma Allah'a mahsus mükafatlandırma Allah'a mahsus Cennet Allah'ındır, cehennem Allah'ındır, yaratmak Allah'a mahsus, diritmek Allah'a mahsus, hesap Allah'a mahsus. Nasıl olur da bir insana sen güvenirsin, bütün umutlarını bağlarsın, onun önünde eğilirsin, onu kutsallaştırırsın? Bazı insanlar, değerli kardeşlerim, saf ve temiz insanların akıllarıyla oynuyor. Kendilerinin kutsallaştırılması hoşlarına gidiyor. İnsanların etraflarında pervane gibi dönmeleri hoşlarına gidiyor. Sen bana şu malını vereceksin dediği zaman haşa sana ben karşı mı geleceğim? Al senin olsun demeleri onların hoşlarına gidiyor. Fil dişi kulelerinde en zengin en müreffeh hayatı yaşarlarken en fakir insanların vermiş olduğu yardım paralarıyla bu işleri yapıyorlar bu nasıl olur e tabii ki bu insanların bu övülen yüceltilen ilah makamına konan bu insanların bu durum hoşlarına giriyor şeytan onlara bu kötü ameli süslüyor onlara bu gözle bakanları da şeytan süslüyor onlar adeta değerli kardeşlerim, diyorlar ki, siz Allah'tan direkt bir şey istemeyin, bizi aracı kılın, bizden isteyin, biz Allah'tan isteyelim. Çünkü siz günahkarsınız, bu günahkar dudaklarınızla Allah'tan bir şey istediğinizde Allah reddedecektir. Ama bizden isterseniz, biz de sizin adınıza Allah'tan istersek, Allah bizi kırmayacaktır diye iftira ediyorlar. Yalan söylüyorlar. Adeta kendilerini hayrın anahtarı olarak görüyorlar. Adeta kendilerini cennetin bekçisi olarak görüyorlar. Adeta kendilerini Allah'ın rahmet kapılarının bekçisi olarak görüyorlar. Anahtarı olarak görüyorlar. Hiçbir insan kendisini bu mevkide göremez. Böyle bir mevki yoktur. Böyle bir anahtarlık, böyle bir bekçilik yoktur. Saf akıllarımızı insanlar kandırıyor maalesef. Böyle bir şey olamaz. İstediğimizi Allah'tan isteyeceğiz. allah Teala ne kadar günahkar olursak olalım, tevbemizle, itaatimizle, yüksek yüksek makamlara gelmemiz mümkün. Bütün dağlar gibi günahlarımızın, dağlar gibi sahaflara çevirmesi an meselesidir. Bir pişmanlık yeter. Bir gözyaşı yeter. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Kapıya, vesileye, aracılara ihtiyacımız yok. Allah benim duamı zaten kabul etmeyecekse, bulduğum aracıdan dolayı kabul edecek değil. Allah bana hayır murat ettiyse, o hayrı bana verecektir. Allah bana... Bir ceza vermeyi hükmettiyse onu ins cin bir araya gelse toplansa benden kaldıramazlar. Bunlarla ilgili hepsi işte ayetler var, hadisler var değerli kardeşlerim. Lein ijtama'atil cin ve'l ins ala en yenfa'uk bi şeyen len yenfa'uk illa bi şeyen kad Keteb Allahu Bütün insanlar ve cinler toplansalar, sana bir hayır vermek için bir araya gelseler, Allah'ın sana takdir ettiğinden başkasını veremezler. Yani Allah'ın sana takdir ettiğinden başkası Allah'tan sana gelmez. Lain istamaat iljinnu ve lainsu ala bi şey. Bütün insanlar ve cinler. Sana bir zarar vermek için bir araya gelseler, güç birliği yapsalar, le yedrruka <gülüyor> illa bi şeyin kad kedeballahu aleyk. Allah'ın sana takdir ettiği, sana yazdığı, sana verdiği bir cezadan başkasını getiremezler. Demek ki bütün bu hadis-i şerif çok açık, net bu şeyler ortadan kalkmalı. Allah kalbimizde hazır, nazır, Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah kalbimizden geçenleri biliyor. Allah kendisine yalvaran, mutlar, darda kalmış, biçare olmuş, insanların halini görüyor. Allah onlara yardım etmeye muktedir dilerse ama imtihan gereği imtihan gereği bazı şeyler erteleniyor bazı zayıf imanlı kişiler diyorlar ki şu Suriye'de her gün onlarca insan katlediliyor Allah bunları görmüyor mu Allah neden o zalimlerin elini kurutmuyor Allah neden o zalimlerin evlerini başlarına geçirmiyor çoluk çocuk enkaz altında kalıyor diyorlar zayıf imanlı insanlar. Değerli kardeşlerim Allah dilerse o çocuklarımızın kıllarına dahi zarar veremezler. Ancak bu dünya hayatı bir imtihandır. Allahu Teala söz vermiş. Kötülere sen neden kötülük yapıyorsun demeyeceğine Senin Kötülerin Kötülük yaptığı anda Ellerini kurutacağına dair Ellerini kurutacağına dair Bir ahdi yok İmtihan vesilesi olarak Kötüye kötülük yapma hürriyeti verdi İyiye iyilik yapma hürriyeti verdi Bu dünya Bu şekilde kuruldu İmtihanın olması için bunun böyle olması lazım. Allahu Teala imtihan gereği herkese hürriyetini vermiştir. Yarın ahirette hür değildim ki Allah'ım sana itaat edeyim diye mazeret getirmesin diye. Yarın ahirette günahkar, isyankar insanların "Ya Rabbi ben hür değildim ki sana itaat edeyim." Ve o günahları terk etme konusunda hür değildim. O günahları işlemeyi bana takdir ettiğin için ben yaptım demesinler diye Allah iyiye de sonsuz bir hürriyet, kötüye de sonsuz bir hürriyet verdi. İmtihan gereği insanlar hür. Ancak bu böyle oluyor diye bizim durmamız Susmamız gerekmiyor. Her mümin elinden geleni yapmalıdır. Mazlum insanların canını, malını, namusunu, iffetini, ırzını korumak için harekete geçmelidir. Her mümin malından, canından vermelidir. Her mümin eğer bunları yapamıyorsa en azından Ya Rabbi hiçbir şeyim yok. Ya Rabbi Gücüm yok gücüm yok ki cihat edeyim. Ya Rabbi param yok ki parasal destek vereyim. Ya Rabbi benim hiçbir şeyim yok. Bedenim de yaşlı, hasta. Sadece dua etmek elimden geliyor. Ben de dua ediyorum Ya Rabbi. Kalbim sızlayarak dua ediyorum Ya Rabbi diyebilmeli en azından. En azından. İşte bütün bunlar imtihanı. Bazı insanlar bir başka insanın başına gelen bir felaketi gördüğünde, bir imtihanı gördüğünde diyor ki kim biri ne yaptı da Allah belasını verdi. Ne kadar yanlış bir söz. Ne kadar yanlış bir söz. Yani o bela senin başına geldiği zaman aynı şeyi söylemiyorsun. Allah beni imtihan ediyor, sabretmem lazım diyorsun. Ben bunu hak etmedim aslında diyorsun. Bir başkasının başına geldiği zaman kim bilir ne yaptı ki Allah başına belayı verdi diyorsun, diyoruz yani. Bu çok yanlış. Bunlar imtihan değerli kardeşlerim. Bizim Suriye'de ölen kardeşlerimiz cennete uçuyor. Onları televizyon kanallarında seyredenler ve seyirci kalanlar, iki gözyaşı dökmeyenler, ah orada olsaydım da onlara yardım etseydim. Ah şu yetimin başını okşasaydım. Ah açlıktan ot yiyen, kedi köpek yemeye çalışan şu insanlara bir lokma ekmek verebilseydim. Ah deneyen insanlar da imtihanı kaybediyorlar. Ve bu şekilde belki de Allah'ın önünde hesap veremeyecekler. O yüzden... Hamdolsun bizim başımıza bomba yağmıyor, evde bir aylık erzak var, maaş var, para var, en güzel hastaneler var, en güzel arabalar bizim, yağmur yağıyor, bahçeler maşallah yemyeşil, meyve ağaçlarımız her türlü meyvesini veriyor, hamdolsun. Elhamdülillah, demek ki Allah bizi seviyor, bize veriyor. Öbürlerinde ne yapalım? onları demek ki var bir hatası ya. Onları düşünmemize gerek yok. Biz kendimize bakalım. Derse bir Müslüman çok büyük hata yatmış olur. İmtihanı kaybetmiş olur. Değerli kardeşlerim bazen nimet Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler aleyhimizde şahitlik edebilir. Bir ceza ile bir musibet ile dünyadan ölüp giden bir mümin, şehitler listesine yazılmak suretiyle ebedi mutluluğu cennette bulabilir. Ancak onların musibetine, imtihanına, seyirci kalmak suretiyle kendi keyfine bakan, elindeki nimetleri döke saça, israf ede ede bitiren, harcayan, tüketen. Ve bu şekilde ömrünü geçirip ölüp giden bir mümin bunun hesabını veremeyeceğinden dolayı cehenneme gidebilir. O zaman kim karlı? Bir binanın enkazı altında mazlumca ölüp cennete uçan mı karlı? Bu manzaraya bakıp da son lokmayı boğazından geçirdiği andan itibaren ahirete intikal edip yapmış olduğu işlerin yanlış olduğunu görüp Pişmanlıklar içerisinde kıvranan ve bu şekilde orada acı müjdeyle acı ile karşı karşıya kalan insan mı karlı? Hangisi karlı? Ahirette belki de mazlum olarak, yetim olarak, miskin olarak, zulüm gören olarak ölmüş olmayı, şehit olmuş olmayı çok eğleyeceğiz. Onları görünce onların o makamına gıpta edeceğiz. Bu olacak. O yüzden bugün gelmeden, o an, o anı yaşamadan bu dünyada değerli kardeşlerim kalbimize sahip çıkalım, imanımıza sahip çıkalım, sözlerimize sahip çıkalım, amellerimize sahip çıkalım, Rabbimize sahip çıkalım. Rabbimizin sahip çıkılmaya ihtiyacı yok ancak bunu bizden bekliyor. Bunu şuna benzetelim. Teşbite hata olmaz. Size bir komşunuz bağırsa, 3 yaşında bir çocukla dese ki sen neden babama bağırıyorsun, babama hakaret ediyorsun, böyle bir şey hakkın yok dese sen dersin ki ya bu 3 yaşında bir çocuk. Bana yardım etmesi mümkün değil, gücü yetmez. Ancak göstermiş olduğu şu tepki gerçekten takdire şayan. Aferin, işte babasının oğlu, babasının kızı dersiniz, deriz. Tıpkı bunun gibi Allah'ın savunmaya, sahiplenilmeye ihtiyacı yok. Ancak biz Allah'ın kulları olarak onun hakkını, hukukunu korumalıyız. Onun yaratmış olduğu varlıklara zulmedenlerin önünde engel olmalıyız. Zalimin elinden tutup zulmünü def etmeliyiz. Mazlumun elinden tutup onu savunmalıyız. Allah bunların hepsine muhtedir, kadir. Ama Allah bizden böyle bir gayret görmek istiyor. Bu gayreti gösterirsek ancak o zaman cennetliklerden olacağız. Değerli kardeşlerim, Allah muvaffak eylesin cümlemizi kulluğunda. Değerli kardeşlerim, demiştim ki Furkan suresi, 68 ve 71. ayetleri arasında yüce Rabbimiz kullarının, iyi kullarının vasıflarını, özelliklerini sayıyor. Devam edelim şimdi. Tabi uzun bir konu girdi araya. Ayetin başını unutmayalım diye tekrar ediyorum. Veldine la yed'un min dunillah ilahan akher. Allah'tan gayrı ilahlar edinip Başka ilahlar edinip onlara yalvarmayanlar gerçek mü'mindir. Sadece Allah'a yalvaranlar gerçek mü'mindir. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي هَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın öldürülmesini haram kılmış olduğu hiçbir insanı, hiçbir nefsi öldürmez. O insanlar, o mü'minler. İlla hak Ancak hakkıyla bu olabilir. Onu da yanlış anlamayalım. Bu hak etti ben de bunu çektim vurdum diyemezsin. Çünkü onun vurulmayı hak edip etmediğini sen bilemezsin. Sen karar veremezsin. Ona İslam mahkemesi karar verir. Eğer sen bir zulme uğradıysan onu gidersin hukuka. İntikal ettirirsin, davacı olursun. İslam hukuku Allah'ın koymuş olduğu kanunlar yönünde bir hüküm vererek eğer o insanın öldürülmesi gerekiyorsa bu hükmü verirler. kısa hükmünü verirler. Sen veremezsin. O yüzden bu ayeti, bu bölümü özellikle yanlış anlamayalım. وَلَا يَزْنُونَ Mü'minler zina da etmezler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اثَامًا Kim ki bu işi yaparsa, kim ki zina ederse, bunun cezasını mutlaka görecektir. يُضَاعَفْ لَهُ العذاب. Zina edene azabı kat kat verilecektir. Ne zaman? يَوْمَ kıyame kıyamet günü kıyamet günü ve yuh ve yahlud fihi muhana alçatılmış rezil ve rüzbay olmuş bir şekilde zina eden kişi cehennemde ebediyen kalacaktır diyor ayet ancak Bu ayeti duyup da cennet, cennete zina edenlerin giremeyeceği konusunda bir kanıya varan insanlar. Onların imdadına başka yerlerde var olan ayeti kerimelerin müjdesi yetişiyor. allah Teala şirk haricinde her günahı af edebileceğini söylüyor. Her günahı ahirette af edebileceğini söylüyor. Tabi bu dünyada pişman olup da pişmanlıklar içerisinde ahirete intikal edenler için. Zina gibi büyük bir hatayı yapan bir mümin, bir Müslüman gerçekten çok samimi bir tövbe etmelidir. Gerçekten çok samimi, çok ihlaslı, çok azimli, iki gözü iki çeşme tövbe etmelidir. Neden? Çünkü durumu tehlikelidir. Çünkü onun tövbeye ihtiyacı var. Çünkü cehennemde ebedi kalmak ile tehdit edilmiş ayet-i kerimede. O zaman böyle bir hataya düşen kardeşlerimiz bunu biz bir daha yapmamalı ve tövbe etmeli, samimi olarak tövbesinde kalmalı, azimli olarak bir daha bu günaha yaklaşmamalı, iki gözü iki çeşme olarak Allah'a yalvarmalı, bu tehditten kurtulmalıdır. Samimi bir şekilde tövbe ederse inşallah zina edenler onlar da affedilecektir. Başka ayetlerden bunun müjdesini alıyoruz. Ama bu ayeti kerimede resmen ve yahlud fi muhana rezil ve rüsvai alçatılmış, alçak bir şekilde cehennemde ebedi kalacaktır diyor. Çok büyük bir tehlike. Büyük bir tehdit değerli kardeşlerim. Başka ayetler den yola çıkarak bu müminlerin de tövbe ettikleri takdirde affedileceklerini öğreniyoruz. O yüzden adamın bir tanesi olmuş bir vaka bir Arap ülkesinden başka bir Arap ülkesine seyahate gitmiş. O Arap ülkesinde şeriat var. Orada şeriat yok. Her türlü melanet var. Demiş ki ya bizim ülkemizde barlar, diskolar bu zina evleri şunlar bunlar yok. Diyorlar ki işte burada böyle şeyler oluyormuş. Bu nasıl bir şey ya? Ben bunu görmek istiyorum. Diyerek gitmiş bir yere. Bir diskoya gitmiş. Orada bakmış ki kadın, kız, genç bir arada bir Hoplayıp zıplıyorlar, dans ediyorlar. Bakmış onlara ha demiş bunlar demek ki böyle bir şey yapıyorlar. Biz böyle şey duyuyorduk daha, bunlar böyleymiş demek ki falan. Derken diyor biraz daha yaklaşayım acaba daha yani yakına gideyim, göreyim nasıl yapıyorlar. Biz izleyeyim demiş ben bir şey yapmam ya. Gidiyor, yakına gidiyor, izliyor e tabi orada dişi kurtlar var. Dişi kurtlar. Öyle gafil avlıyorlar insanı. Tak. Biliyorlar bu gelmiş buraya tamam. Hemen bir tane dişi kurt geliyor oraya. Diyor ki ya dans eder misin? E ben bilmem diyor dans. Dans etmeye gelmiyor. Bakmaya geldim. Bir merak ettim baktım. Yok sen tam yerine geldin. Bir de dansı dene falan. Adamı zorla dans ettiriyor. Yahu diyor gel bak şu masada oturalım seninle. Bir de şurada bir kadeh. Melanet içkiden. getir, İçiyor. Hadi bakalım senden şimdi otele çıkalım. Zina ediyor. Adamla. Adamın niyeti yok. Adamı gafil alıyor dişi kurt. Ondan sonra bu olmuş bir olay. Ben çok özet bir şekilde anlatacağım. Normalde uzun bir hikaye. Olmuş bir olay. Adam tam orada bu haram işi bitiriyor ve ağlamaya başlıyor daha o oradayken, üzerindeyken. Hüngür hüngür ağlıyor. Diyor ki kadın, niye ağlıyorsun diyor. Niye ağlıyorsun? Ama o öyle ağlıyor ki cevap verecek bir mecal yok onda. Hüngür hüngür ağlıyor kalkıp gidiyor. Cevap bile vermiyor. yıkanıyor, İlk hedef cami. Camiye gidiyor. Namaz kılıyor, hüngürüngür ağlıyor. Uzanıyor, uyumak için mümkün değil, ağlıyor. Gözüne uku girmiyor. 3 gün boyunca camiden çıkmıyor. Yiyemiyor, içmiyor, hüngürüngür ağlıyor. Ve en sonunda ülkesine dönüyor. Çocukları var, eşi var, ailesi var. Görüyorlar. Ne oldu sana böyle kötüleştin diyorlar. Diyor bir şey yok. Hüngür hüngür ağlıyor sadece. Yahu söyle ne oldu sana? Söylemiyor, hüngür hüngür ağlıyor sadece. Evinin yakınındaki camiye gidiyor. O camiden çıkmamak üzere ibadete kapanıyor. Sürekli Kur'an okuyor. Sürekli ibadet yapıyor. Gece sabahlara kadar namazlar kılıyor. O arada hafız oluyor. O arada hoca gelmediği zaman namazları kıldırıyor. Derken çoğu namazları kıldırmaya başlıyor. Ama ağlayışı sürekli devam ediyor. Derken daha onun hüngür ağlamasını o ülkedeyken gören bir kişiye, konuşmuş idi, söylemişti hatasını. O kişi onu bırakmıyor. Geliyor. Diyor ki, bu kadar helak etme kendini. Bu kadar üzülme. Yapmışsın bir hata. Bak tövbe ettin. Ne güzel salih bir insan oldun. Etme böyle. Allah senin çok daha an affetmiştir. Mevkini de yükseltmiştir. Etme böyle diyor. Ama garantin var mı diyor garantin? Bu ayeti okuyor bu ayeti alçaltılmış olarak cehennemde ebedi kalacaktır bölümü onu mahvediyor perişan ediyor derken kadıya gidiyor diyor ki ben zina ettim beni temizleyin diyor kadı diyor ki yahu bunu yapmak kolay değil dört tane şahit lazım var mı şahit yok şu lazım bu lazım hem sonra sen deli misin nesin git ben duymadım sen seni görmedim sen beni görmedin Yok diyor, ey şeyh diyor, eğer diyor, ahirette Allah beni cezalandırırsa iki elim iki yakandadır diyor. Ama adam düşünüyor, taşınıyor, kadı hüküm vermekten korkuyor. Diyor, ya lütfen git, beni böyle bir mesuliyet altında bırakma diyor. Derken hacca gidiyor. Hacda kendisinden sürekli kaçan bu kadıyı görüyor. Gel buraya diyor, hükümünü ver. Derhal diyor, ben Rejim istiyorum. Adam diyor yine mi sen yine mi sen kaçıyor elinden kurtuluyor ondan uzaklaşıyor derken adam geri dönüyor. Camiye devam ediyor. Bir çocuğu var eve evden ona sadece biraz yemek getiriyor azık getiriyor camide yiyor ama asla evine gitmiyor. Böyle bir pişmanlık içerisinde ağlayıp sızlıyor. Aradan bir buçuk yıl geçiyor durum böyle. Sırrını sadece o arkadaşı biliyor. Orada tanıştığı arkadaşı. Ve bir gün o arkadaşı diyor ki ben diyor senin kurtuluş teçeteni buldum diyor. Nasıl buldun diyor. Yahu diyor sen diyor bunu okuyorsun hafız oldun. Ne diyorsun bak وَيَخْلُطْ fihi Muhana Orada ebediyen kalacaktır bölümünü okuyorsun. Bak ayetin devamında illamen tab ancak tövbe edenler müstesnadır. Bunu görmüyor musun diyor. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Vallahi diyorum, hissedemedim. Ben hafızım defalarca Kur'an'ı hatmettim. Her efendim hafta ben hatmediyorum. Ancak bu bölümü ben bir türlü idrak edememiştim. Gerçekten de burada illamen tab ancak tövbe edenler müstesnadır diyor. Sen diyor Allah senden razı olsun. Sen diyor şuurumu idrakımı yerine getirdin. Allah Allahu ekber diyor seviniyor. Yani Allahu Teala ona göstermemişti işte onu. Yani bir türlü anlayamamış onu. Ağlayıp duruyor. Tekrar mihraba geçiyor. Bu ayet kelimesi okuyor. Illamen tab bölümüne kadar okuyor. Orada hüngür hüngür ağlıyor, ilerisini devam ettiremiyor, baştan alıyor, buraya kadar geliyor, devam ettiremiyor, hüngür hüngür ağlıyor, baştan alıyor, buraya kadar geliyor, mümkün değil, ayetin devamını getiremiyor ve o şekilde devamını getiremeyince secdeye gidiyor ve secdede ruhunu teslim ediyor. Bu müjdeyle beraber namazda secdede ruhunu teslim ediyor. Anlatılanlara göre cenazeyi eve götürüyorlar. O bir buçuk yıl evine çok nadir giren o kişinin cenazesini. Çok güzel bir koku yayılmış etrafa. Öyle anlatılıyor. Bu kokuyu duyanlar o eve doğru geliyorlar. Diyorlar ki burada çok güzel bir koku var. Nedir bunun sırrı? Diyorlar ki burada bir cenaze var. toplanıyorlar. İnsanlar toplanıyorlar. Bu cenazeden bir koku geliyor doğru. Böyle iyi bir koku geliyor falan. Şaşırıyorlar yani bu nasıl bir şey diye. Adamın yüzünü görmek isteyenler oluyor tabii dışarıdan gelenler. Bakıyorlar adamın yüzü böyle güleç, gülüyor herhalde. Bir müjdeyle karşı karşıya gelmiş. Bakınız bu insanın yapmış olduğu orada bir hata, şeytan orada dişi kurt falan dedim ya. Orada şeytanın o askeri ona bir hata yaptırdı yani. Ama onun öyle bir imanı vardı ki, o hatasından öyle bir pişmanlık duydu ki, bir buçuk yıl boyunca pişmanlık, nedamet gözyaşları döktü. Ağladı, sızladı. Allah'a samimi bir kulluk sözü verdi. Samimi bir efendim gönülle, kalbi Allah'a yalvardı, yakardı. Ve en sonunda o makama erişti. Demek ki değerli müminler, Günahlar olabilir. Günahlar bizi umutsuzluğa düşürmemesi lazım. Bazı günahlar bizi bizim için hayırlı bile olabilir. Bu insanın hakkında olduğu gibi. Öyle bir pişmanlık duymuş ki Allah'ın deli bir kulu haline gelmiş. Bizim için de battı balık yan gider. Hikayesinde olmayalım. İşlemiş olduğumuz günahlar ne olursa olsun. Tövbe bizim yanımızda en güzel müjde, tövbe, pişmanlık. Allah pişman olmamızı seviyor. Allah tövbe etmemizi seviyor. Allah nedamet göstermemizi seviyor. Allah kendisine rücu etmemizi seviyor. Bunu bir kulluk nişanesi olarak görerek Allah bundan memnun oluyor. Öyleyse ve اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Ey müminler hep birlikte Allah'a tövbe edin. يَعَلَّكُمْ Be تُفْلِحُونَ Belki kurşuşa erersiniz. Belki Allah sizi ebediyen cennetliklerden yazar. Bu kıssayı da anlattıktan sonra değerli kardeşlerim, ayetin ilerleyen kısmına devam etmek istiyorum. اِلَّا مَنْ O ölen kişinin devam edemediği yerden biz devam edelim. اِلَّا مَنْ تَابُ وَاَامَنَا ve amil amelen saliha. Ancak tövbe edenler ancak tövbe edenler ve iman edenler tövbelerinden sonra yeniden iman eden ne demek? Tövbeden sonra. Tam zaten iman ediyor? Yani şu kalbindeki kirlerden arındıktan sonra imanını yeniden yeşerten demek. Yeniden tertemiz bir iman ile iman edenler ve amil amelen salihan imanının mucibince güzel ameller yapanlar faulaike yubed faulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasanat işte onlar var ya Allah onların seyyiatını günahlarını hasenata sevaba ecre çevirecek, tebdil edecek, döndürecektir. Ve kana Allahu gafurur rahim. Allah daima her zaman kim nerede ne zaman hangi anda hangi lahzada günah işlediyse tövbe ettiği andan itibaren Allah'ı bağışlayıcı bulacaktır. Rahmeti bol bulacaktır, merhameti bol bulacaktır. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمْ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا Muhakkak ki tövbe eden ve salih amel işleyen kişi muhakkak ki, hata yapması akabinde tövbekâr olacaktır. Pişmanlık duyacaktır. Dönmediği bir tövbe ile Allah'a tövbe edecektir. Evet, Furkan Suresi 68 ve 71. ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz bunları bizlere iletiyor. Aziz kardeşlerim, Allah bağışlamayı sever dedik. Bununla ilgili ayetler okuduk. Buna dair başka bir ayette Hicir Suresi 49. ve 50. ayetlerdir. Bakınız Cenabı Mevla ne buyuruyor? Nebbi' <-ı> ibadi <ibâdi> <Nab -ı ibâdi> enni enel gafur rahim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kullarıma haber ver ya Muhammed bilsinler ki ben çok affediciyim, çok bağışlayanım ve sadece bunu yapan benim, sadece yegane bağışlayan benim, bağışlaman yegane seven benim kullarıma bunu söyle diyor. Hata eden kullarıma bunu söyle. Ve enne azabî huvel azâbul elîm. Yine kullarıma haber ver ya Muhammed. Bilsinler ki benim azabım elem verici, can yakıcı, can yakıcı azaptır. Bunu da bilsinler. Rahmetimi bilsinler, bağışlamamı bilsinler. Bunun yanında rahmetimi ve bağışlamamı önemsemeyenler azabından da korksunlar. Kazabından da korksunlar. Evet. Demek ki atalarımızın da söylemiş olduğu gibi nus ile uslanmayanın hakkı kötektir misalinde olduğu gibi nasihat nasihetten anlamayanın cezası kötektir misalinde olduğu gibi sözünde olduğu gibi Allah pişmanlık ateşiyle yanmayıp Tevbe etmeyip pişkin bir yüzle günahlarla Allah'ın huzuruna çıkan pişmanlık duymayan o insanlar için muhakkak ki bir azap verecektir. Onlara azabı ve gazabıyla muamelede bulunacaktır. Allah cümlemizi korusun. Allah cümlemizi tövbekarlardan eylesin. Allah cümlemizi onun rahmetine erişenlerden eylesin, kazabından korunanlardan eylesin. Değerli müminler, ezan bitene kadar devam edeceğim inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle devam etmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن عبد مسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر واستغفر الله منها القاها وإلا كتب واحدة. سول تارافتكي ملك بير كل Hata ettiğinde kalemi yazmak üzere kaldırır, kalemi yazacağı kağıttan havaya kaldırır, ucunu dokundurmaz. Altı saat boyunca böyle bekler, yazmadan bekler. Ve İn Nedim, altı saat içerisinde kul nedamet gösterirse. Bu yapmış olduğu işten tövbe eder, istiğfar ederse, Allah'a dönerse kalemi tekrar yerine koyar yazmaz. Onun defterini kirletmez çünkü o saat içerisinde tövbe etti. Ancak 6 saat boyunca aymazlığını sürdürür, tövbekar olmaz, pişmanlık göstermez. Ne et göstermez ise ona yapmış olduğu günahtan ötürü bir günah yazar bir günah yazar ama yapmış olduğu sevaptan ötürü 10 sevap yazar bir sevaba karşılık bir iyiliğe karşılık on iyilikmiş gibi sevap yazar 10 iyilikten 700 katına kadar çıkmayım ki ihtimali var 700 katını aşma ihtimali var Allah'ın rahmeti gereği yapılan iyilikler 10 la çarpılır, 700'e kadar rakamlarla çarpılır, 700'den sonraki rakamlarla bile çarpılır ve kat kat ecir artar. İşte bu yüzden kişi her ne kadar günahtan daha fazla, sevaptan daha fazla günah işlemiş de olsa, bu kişinin cennete girme ihtimali, Yüksektir. Neden? Yapmış olduğu her iyiliğe karşılık on iyilik sevabı alıyor çünkü. Yapmış olduğu her kötülüğe karşılık bir kötülük günahı kendisine yazılıyor. O da altı saat melek kalemi kaldırıp bekliyor. Tövbe ederse defterini kirletmeyeyim diye. Deftere yazmayayım diye. Evet değerli kardeşlerim. Bu Allah'ın rahmeti gereğidir. Yüce Rabbimizin rahmeti, merhameti bu denli engindir. Günahlarımızı küçümsemeyelim değerli müminler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eyyakum ve muhakara ve muhakaratid küçük günahlara karşı diyor sizi uyarıyorum dikkatli olun diyor küçük günahları işleme konusunda dikkatli olun o konu o küçük, küçük günahlara yaklaşmayın diyor fe innema meselu mesel muhakiratiz zunub kemesali qaumin nazelu bi bi bi hatta hamalu ala ma küçük günahlar şu misale benzer diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir kavim bir vadide konaklamış olsun ve daha sonra o vadide ateş yapmak üzere o kavmin fertleri sağa sola dağılsınlar hepsi çölden bir parça odun bir çalı çırpı bir basit efendim odun kırpıntıları parçaları ağaç dal parçaları bulsunlar ve getirsinler. Ve getirdiklerinde orada büyük bir ağaç kümesi, odun kümesi oluşacaktır. Daha sonra bu odunu yakarak orada ekmeklerini pişireceklerdir. İşte küçük günahlar da böyledir. Küçük günahlar toplanmak üzere çok büyük bir yangına sebep olabilecek bir günahın oluşmasına sebebiyet verebilir. O yüzden küçük günahları görmezlikten gelmeyin. Onlara dikkat edin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadisimizde sonuna kadar bitireyim. Ondan sonra namazımızı kılacağız Allah nasip ederse. فَاِنَّ مُحَقِّرَاتِ الدُّنُوبِ Metâ yukhadu bihâ sahibuha tuhlikuhu bilin ki o küçük günahlar ne zaman kale alınırsa Rabbi, Rabbimiz tarafından sahibini helak edecek güçtedir. Evet. Allah korusun. Başka bir rivayette bu hadisin şöyle bir versiyonu var. İyyâkum ve muhakkirat ve muhakkiratı dnûbî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 üç haftadan beri bunu anlatıyoruz ancak hala size anlatmak istediklerimi anlatamam Allah nasip ederse yine devam ederiz çünkü ben tövbe konusunu çok önemli görüyorum pişmanlık yani gerçekten günahlarımızın temizlenmesi için buna ihtiyacımız var ümmetin İslam'a dönmesi için Allah'ın bizden razı olması için tövbe ihtiyacımız var tövbe eden bir ümmet olmaya ihtiyacımız var ve bu çok unutulan bir konudur. Günahlar bolca işleniyor. Tövbe maalesef çok az hatırlanıyor. Hatırlansa bile dil ucuyla yapılıyor. Şartlarına uyulmadan yapılıyor. Tövbenin şartları, ileride bazı tövbe eden insanların örnekleri var. Onları inşallah aktaracağız. E tabi ki burada hani 5-10 kardeşimize bu derslerimizi aktarma fırsatı buluyoruz. Bilmiyorum ben kardeşlerimiz de var birkaç. Ama gönül ister ki bu meclisten bu rahmet meclisinden bu ilim meclisinden bütün kardeşlerimiz istifade etsinler. O yüzden gelirken her perşembe bunu yapıyoruz. Lütfen eşimizi dostumuzu getirelim. Yani bayanlar için yerimiz var. E, arkadaşlarımızı söyleyelim. Onlar da nasiplensinler. Umarım hep beraber ben burada anlatırken nasipleniyorum kendim. Sizler de nasipleniyorsunuz? İnşallah. Çünkü biz burada vesileyiz. Yani ayetleri anlatan bir vesileyiz. Hadisleri anlatan bir vesileyiz. Dolayısıyla bu ayetlerimizi, bu hadisleri bütün müminler duysunlar. Belki bazılarımızın kalbine tesir eder de kardeşlerimiz de pişmanlık ateşiyle yanmaya başlarlar ve nedamet duyarlar ve Onların da günahları sevaba çevirilir. Ahirette cennet müjdesiyle müjdelenen insanlardan onlar da olurlar inşallah. اَدَّالُوا اِلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ Hayra delalet eden, hayrı gösteren, hayra rehberlik eden, onu yapan gibidir. Bu sözü asla unutmayalım ve hepimiz hayra delalet eden, hayra rehberlik eden, İnsan, i̇nsanlar olalım ki o hayra, hayrına sebep olduğumuz insanların yapmış olduğu güzel amellerden almış olduğu sebapların aynısı bizlere de yazılmış olsun. Allah tövbelerimizi kabul eylesin. Allah tövbe ateşinden yanan kalplere sahip olmayı bizlere nasip eylesin. Allah bizden razı olmadıkça bu emanetini bizden almasın. Allah cümlemize cedmetini vacip kılsın. Amin. Allah cümlemizin cümle ümmeti Muhammedin Amin. boynunu, bedenini, canını cehennem narından azat etsin. Sübhan rabbike rabbil izzeti, yusufun, ve selamun